Biz arkasından kavminin üzerine bir ordu indirmedik, indirecek de değildik. Sadece bir gürültü oldu, onlar da hemen sönü verdiler. Yazıklar olsun okullara ki kendilerine gelen her bir peygamberle mutlaka alay ediyorlardı. Görmediler mi ki kendilerinden önce nice kuşakları helak etmişiz? Onlar artık kendilerine dönüp gelmiyorlar. Onların hepsi toplanıp sadece bizim huzurumuza getirilmişlerdir. Hem bir delildir onlara ölü toprak. Biz ona hayat verdik ve ondan taneler çıkardık da ondan yiyip duruyorlar. Biz orada hurmalıklardan üzüm bağlarından bahçeler yaptık. İçlerinde pınarlardan sular fışkırttık. Bunu onun ürününden. Ve kendi elleriyle yaptıklarından yesinler diye yaptık. Hala şükretmeyecekler mi? Yerin bitkilerinden, kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah'ın şanı ne yücedir. Gece de onlara bir delildir. Biz ondan gündüzü soyar çıkarırız. Bir de bakarlar ki karanlığa dalmışlar. Güneş de bir delildir ki kendi yolunda akıp gidiyor. İşte bu çok güçlü ve her şeyi bilen Allah'ın takdiridir. Aya gelince ona menziller tayin ettik. Nihayet o eski hurma salkımının çöpü gibi yay haline dönmüştür. Ne güneşin aya çatması yaraşır ne de gece gündüzü geçebilir. Onların her biri kendi yörüngesinde yüzerler. Onlar için bir delil de bizim onların neslini dolu bir gemide taşımamızdır. Yine kendileri için onun gibi binecek şeyler yaratmamızdır. Eğer dilesek onları boğarız da o zaman ne onların feryadına yetişen bulunur ne de onlar kurtarılır. Ancak tarafımızdan bir rahmet ve bir zamana kadar yaşatmak başka. Durum böyleyken onlara önünüzdekinden ve arkanızdakinden korkun ki size rahmet edilsin denildiği zaman ve kendilerine Rablerinin ayetlerinden herhangi bir ayet geldiği zaman mutlaka ondan yüz çevirirler. Onlara Allah'ın size rızık olarak verdiği şeylerden hayra harcayın dendiği zaman o kafirler müminler için Allah'ın dileyince doyurabileceği kimseyi biz mi doyuracağız? Siz apaçık bir sapıklık içinde değil de nesiniz derler. Yine onlar eğer doğru söylüyorsanız bu kıyamet vadi ne zaman diyorlar? Onlar sadece bir tek çığlığa bakıyorlar, bir çığlık ki onlar çekişip dururken kendilerini yakalayı verir. O zaman bir vasiyette bile bulunamazlar, ailelerine de dönemezler. Sura üfürülmüştür, bir de ne baksınlar kabirlerinden Rablerine doğru akın ediyorlar. Onlar eyvah başımıza gelenlere, mezarımızdan bizi kim kaldırdı? O Rahman'ın vaat buyurduğu işte imiş. gönderilen peygamberler de doğru söylemişler derler. Başka değil, sadece bir tek çığlık olmuş, derhal hepsi toplanmış, huzurumuza getirilmişlerdir. Artık bugün hiç kimseye zerre kadar zulmedilmez. Ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. Gerçekten cennetlik olanlar bugün bir meşguliyet içinde zevk etmektedirler. Kendileri ve eşleri gölgelerde koltuklar üzerine kurulmuşlardır. Onlara orada bir meyve vardır. İsteyecekleri her şey onlarındır. Onlara rahim olan Rab'den selam sözü vardır. Ey günahkarlar! Bugün siz bir tarafa ayrılın. Ey Adem oğulları! Şeytana tapmayın. O size apaçık bir düşmandır ve bana kulluk edin. Doğru yol budur diye size ant vermedin mi buyurulacak? Böyleyken o sizden birçok nesilleri yoldan çıkardı. Ya o zaman düşünmüyor musunuz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Bugün yaslanın ona bakalım inkar ettiğiniz için. Bugün biz onların ağızlarını mühürleriz de Neler kazandıklarını bize elleri söyler, ayakları da şahitlik eder. Hem dileseydik gözlerini üzerinden silme kör idi verirdik de yola dökülürlerdi. Fakat nereden görecekler? Yine dileseydik oldukları yerde kılıklarını değiştirirdik de ne ileri gidebilirlerdi ne de geri dönebilirlerdi. Bununla beraber kimin ömrünü uzatıyorsak yaratılışta onu güç ve kuvvetini alarak tersine çeviriyoruz. Hala akıllanmayacaklar mı? Biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmaz da o sadece bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır. Bu diri olanları uyarmak ve kafirlere de azap sözünün hak olması içindir. Şunu da görmediler mi? Biz onlar için kudretimizin meydana getirdiklerinden bir takım hayvanlar yaratmışız da onlara sahip bulunuyorlar. Onları kendilerinin hizmetine vermişiz de hem onlardan binekleri var hem de onlardan yiyorlar. Onlarda daha birçok menfaatleri ve türlü içecekleri de var. Hala şükretmeyecekler mi? Onlar... Allah'tan başka bir takım ilahlar edindiler. Güya yardım olunacaklar. Onların onlara yardıma güçleri yetmez. Kendileri ise onlar için bazı askerlerdir. O halde onların sözleri seni üzmesin. Biz onların içlerini de biliriz dışlarını da. İnsan kendisini bir damla sudan yarattığımızı görmedi mi de şimdi apaçık bir hasım kesildi. Yaratılışını unutarak Bize bir de mesel fırlattı Kim diriltecekmiş o çürümüş kemikleri dedi De ki Onları ilk defa yaratan diriltecek Ve o her yaratmayı bilir Size o yeşil ağaçtan bir ateş yapan odur Şimdi siz ondan tutuşturmaktasınız Gökleri ve yeri yaratan onlar gibisini yaratmaya kadir değil midir? Elbette kadirdir. Çünkü o her şeyi yaratandır, her şeyi bilendir. Onun emri bir şeyi dileyince ona sadece ol demektir. O da hemen verir. O halde her şeyin mülkü ve tasarrufu hükümranlığı elinde bulunan Allah'ın şanı ne yücedir. Siz de yalnız ona döndürüleceksiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun o saf bağlayıp duranlara, o haykırıp da sürenlere ve o yolda zikir okuyanlara ki sizin ilahınız birdir. O göklerin, yerin ve aralarındakilerin Rabbidir. Bütün doğuların da Rabbidir. Gerçekten biz dünya göğünü o yakın göğü bir zinetle yıldızlarla süsledik. Onu her inatçı şeytandan koruduk. Onlar yüksek melekler topluluğunu dinleyemezler. Her taraftan kovulup atılırlar. Uzaklaştırılırlar. Onlara ardı arkası kesilmez bir azap vardır. Ancak kulak hırsızlığı yapanlar olur. Onu da yakıcı bir alev takip eder. Şimdi onlara sor, Yaradılışça kendileri mi daha çetin, yoksa bizim yarattıklarımız mı? Gerçekten biz onları cıvık bir çamurdan yarattık. Fakat sen onlara şaşıyorsun ama onlar seninle eğleniyorlar. Kendilerine hatırlatıldığında da düşünmüyorlar. Bir mucize gördükleri zamanda eğlenceye ağlıyorlar. Ve diyorlar ki, bu apaçık büyüden başka bir şey değildir. Öldüğümüz ve bir toprakla bir yığın kemik olduğumuz zaman mı biz tekrar dirilecekmişiz? Önceki atalarımız da mı? De ki, evet, hem de sizler çok aşağılanmış olarak dirileceksiniz. Çünkü o sura üfürmek zorlu bir kumandadan ibarettir ki, derhal onların gözleri açılıverir. Eyvah bizlere! İşte bu hesap günüdür derler. Onlara, işte bu sizin yalanlamakta olduğunuz iyi ve kötüyü ayırt etme günüdür denir. Toplayın mahşere o eşlerini ve Allah'tan başka taptıkları şeyleri, toplayın da götürün onları sırata, ve Cehennem Köprüsü'ne Doğru Ve Durdurun Onları Çünkü Sorguya Çekilecekler Onlara Ne Oldu Sizlere De Yardımlaşmıyorsunuz Denilir Hayır Bugün Onlar Teslim Olmuşlardır Onlar Birbirine Dönmüş Soruşuyorlar Onlar Siz Bize Uğurlu Görünerek Sağdan Gelir Dururdunuz Derler İleri Gelenler De Derler Ki Hayır Hayır siz inanmamıştınız. Bizim de size karşı bir gücümüz yoktu fakat siz azmış bir kavimdiniz. Onun için üzerimize Rabbimizin azap sözü hak oldu. Şüphesiz azabımızı tadacağız. Evet biz sizi kışkırttık çünkü biz azgındık. O halde hepsi o gün azapta ortaktırlar. İşte biz günahkarlara böyle yaparız. Çünkü onlar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denildiği zaman kafa tutuyorlardı. Ve biz hiçbir mecnun deli şair için ilahlarımızı bırakır mıyız diyorlardı. Hayır, o hakla geldi ve bütün peygamberleri tasdik etti. Elbette siz o acı azabı tadacaksınız. Bununla beraber başka değil... Hep yaptığınız amellerinizle cezalandırılacaksınız. Sadece Allah'ın ihlaslı kulları müstesnadır. İşte onlar için belli bir rızık vardır. Meyveler vardır. Naim cennetlerinde onlara hep ikram edilir. Onlar karşılıklı tahtlar üzerindedirler. İçenlere lezzet veren pınardan doldurulmuş bembeyaz bir kadehle onların etrafında dolaşılır. Onda ne bir zararlı sonuç vardır, ne de serhoşluk verir. Yanlarında iri gözlü, bakışlarını kocalarından başkalarına çevirmeyen hanımlar vardır. Sanki onlar örtülüp saklanmış yumurta gibidirler. Derken birbirine dönüp sorarlar. İçlerinden bir sözcü der ki, Gerçekten benim bir arkadaşım vardı. Derdi ki, sen gerçekten inananlardan mısın? Öldüğümüz ve bir toprakla bir yığın kemik olduğumuz zaman biz hakikaten cezalanacak mıyız? Siz onu tanır mısınız der. Derken bakınır ve onu cehennemin ta ortasında görür. Ona şöyle der Allah'a yemin ederim ki doğrusu sen az daha beni helak edecektin. Rabbimin nimeti olmasaydı ben de bu tutuklananlardan olacaktım. Nasılmış bak, biz ilk ölümümüzden başka bir daha ölmeyecek miymişiz? Biz azaba uğratılmayacak mıymışız? İşte bu büyük kurtuluştur. Çalışanlar işte böyle bir kurtuluş için çalışsınlar. Nasıl, bu mu daha hayırlı konukluk için yoksa zakkum macunu? ''Gerçekten biz onu zalimler için bir fitne imtihan yaptık. O bir ağaçtır ki cehennemin dibinde çıkar. Tomurcukları şeytanların başları gibidir. Mutlaka onlar ondan yiyecekler de karınlarını bundan dolduracaklardır. Sonra üzerine onlar için kaynar bir su içecek vardır. Sonra da dönecekleri yer şüphesiz cehennemdir. Çünkü onlar atalarını sapıklıkta buldular şimdi de kendileri onların izlerinde koşturuyorlar andolsun ki onlardan öncekilerin çoğu sapıklıktaydılar gerçekten biz onlara içlerinden uyarıcı peygamberler de gönderdik sonra da bak o uyarılanların sonu nasıl oldu ancak Allah'ın ihlasla seçilen kulları başka andolsun ki Nuh bize seslenip dua etmişti de biz de ne güzel kabul etmiştik. Biz hem onu hem ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Hem onun neslini baki kalanlar kıldık hem de sonradan gelenler için de güzel bir namını bıraktık. Bütün alemler içinde Nuh'a selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü O bizim mümin kullarımızdandı. Sonra diğerlerini suda boğduk. Şüphesiz ki İbrahim de O'nun kolundandı. Çünkü O Rabbine tertemiz bir kalple gelmişti. O babasına ve kavmine şöyle demişti. Siz nelere tapıyorsunuz? Yalancılık etmek için mi Allah'tan başka ilahlar istiyorsunuz? Siz alemlerin Rabbini ne zannediyorsunuz?'' Derken yıldızlara bir baktı da, ''Ben gerçekten hastayım.'' dedi. O zaman arkalarını dönerek başından kaçışı verdiler. Derken bir kurnazlıkla onların ilahlarına vardı da, ''Buyursanıza yemez misiniz?'' dedi. Cevap vermediklerini görünce de, ''Neyiniz var da konuşmuyorsunuz?'' dedi. Nihayet bir yolunu bulup, onlara kuvvetli bir darbe indirdi. Bunun üzerine birbirlerine girerek ona yürüdüler. İbrahim dedi ki, siz kendi yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de yaptıklarınızı da Allah yaratmıştır. Onlar, haydin onun için bir yapı yapın da onu ateşe atın dediler. Böylece, ona bir tuzak kurmak istediler, biz de kendilerini daha alçak düşürdük. Bir de dedi ki, ben Rabbime gidiyorum, o bana yolunu gösterir. Ey Rabbim, bana salihlerden bir oğul ihsan et. Biz de kendisine yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Oğlu yanında koşacak çağa gelince, ey oğlum, ben seni rüyamda boğazladığımı görüyorum. Artık bak ne düşünürsün dedi. Çocuk da babacığım sana ne emrediliyorsa yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Ne zaman ki ikisi de bu şekilde Allah'a teslim oldular. İbrahim oğlunu şaka üzerine yatırdı. Biz de ona şöyle seslendik. Ey İbrahim rüyana gerçekten sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz ki bu apaçık bir imtihandı dedik. Ve ona büyük bir kurbanlık fidye verdik. Kendisine sonradan gelenler için de iyi bir nam bıraktık. Selam olsun İbrahim'e. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Ona bir de salihlerden bir peygamber olmak üzere İshak'ı müjdeledik. Hem ona hem İshak'a bereketler verdik. Her ikisinin neslinden de hem iyilik yapanlar var hem de açıkça kendi nefsine zulmedenler var. Ant olsun ki biz Musa ile Harun'a da nimetler verdik. Hem kendilerini ve kavimlerini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Hem yardım ettik onlara da galip gelenler onlar oldular. Hem kendilerine o belli kitabı Tevrat'ı verdik. Kendilerini doğru yola çıkardık. Sonrakiler içinde onlara iyi bir nam bıraktık. Selam olsun Musa ile Harun'a. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü onların ikisi de ...bizim mü'min kullarımızdandı. Şüphesiz İlyas da gönderilen peygamberlerdendir. Hani o kavmine, ...siz Allah'tan korkmaz mısınız? Yaratanların en güzeli olan, ...sizin de Rabbiniz, ...daha önceki atalarınızın da Rabbi bulunan Allah'ı bırakıp da, ...Bale, ba Bal ismindeki puta mı yalvarıyorsunuz dedi. Fakat onlar onu yalanladılar. Bu yüzden onlar mutlaka cehennemde hazır bulundurulacaklardır. Ancak Allah'ın ihlaslı kulları müstesna. Ona da sonrakiler içinde şunu bıraktık. Selam olsun İlyasine. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Şüphesiz Lut'a gönderilen peygamberlerdendir. Hani biz onu ve ailesinin tamamını kurtarmıştık. Ancak geride kalıp batanlar içinde kalan yaşlı bir kadın hariç. Sonra diğerlerini helak etmiştik. Ve siz elbette sabahleyin ve geceleyin onlara uğrar ve üzerlerinden geçersiniz. Hala akıl edip düşünmez misiniz? Şüphesiz Yunus da gönderilen peygamberlerdendir. Hani o bir zaman dolu bir gemiye kaçmıştı. Oradakilerle Kur'a çekmiş de kaydırılanlardan yenilenlerden olmuştu. Derken denize atılmış ve kendisini balık yutmuştu. Kendi nefsini kınıyordu. Eğer çok tesbih edenlerden olmasaydı, yeniden dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. Biz onu hasta bir halde bir alana çıkardık. Üzerine kabak cinsinden bir ağaç bitirdik. Biz onu Yunus'u yüz bin veya daha çok insana peygamber olarak gönderdik. O zaman ona iman ettiler de, biz onları bir zamana kadar yaşattık. Şimdi sor o senin kilere, kızlar Rabbinin de olanlar onların mı? Yoksa biz melekleri dişi yaratmışız da onlar şahit mi bulunuyorlarmış? Ha, onlar şüphesiz uydurdukları iftiralarından dolayı Allah doğurdu derler. Hiç şüphesiz onlar. Yalancıdırlar Allah Kızları oğullara tercih mi etmiş Size ne oldu Nasıl hükmediyorsunuz Hiç düşünmüyor musunuz Yoksa sizin için açık bir delil mi var O halde Eğer doğru söylüyorsanız Getirin kitabınızı Onlar Allah'la cinler arasında bir nesep Yakınlık bağı uydurdular Oysa andolsun cinler bilirler ki, o yalancılar mutlaka cehenneme götürüleceklerdir. Allah, onların yakıştırdıkları vasıflardan münezzeh ve yücedir. Fakat Allah'ın ihlasla seçilen kulları başka. Onlar Allah'ı böyle şirkle vasıflamazlar. Çünkü siz ve taptıklarınız, kendiliğinden cehenneme saldıran kimseden başkasını, Allah'a karşı kandırıp saptıramazsınız. Melekler, bizden her birimizin belli bir makamı vardır. Biziz o saf saf dizilenler, biziz. Biziz o tesbih edenler, biziz derler. Müşrikler şöyle diyorlardı. Eğer yanımızda önceki ümmetlerden bir kitap olsaydı, elbette biz de Allah'ın ihlasla seçilmiş kullarından olurduk. Fakat şimdi onu inkar ettiler. Ama ileride bileceklerdir. Ant olsun ki peygamberlikle gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmiştir. Onlar var ya elbette onlar muzaffer olacaklardır. Ve elbette bizim ordularımız mutlaka galip geleceklerdir. Onun için sen, ...bir süreye kadar onlardan yüz çevir. Onlara inecek azabı gözetle, yakında onlar da göreceklerdir. Ya şimdi onlar, bizim azabımıza uğramakta acele ediyorlar? Fakat azabımız, onların sahasına indiği zaman, o acı sonuçla uyarılanların sabahı ne kötüdür. Yine sen, bir süreye kadar onlardan yüz çevir. İnecek azabı gözetle, yakında onlar da göreceklerdir. Senin güç ve kuvvet sahibi Rabbin, onların yakıştırdıkları vasıflardan münezzeh ve yücedir. Gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sa'd. Bu zikirle dolu Kur'an'a bak. O inkar edenler bir gurur ve ayrılık içindedirler. Kendilerinden önce nicelerini helak ettik. Onlar çağrıştılar ama artık kurtuluş vakti değildi. İçlerinden kendilerine uyarıcı bir peygamber geldiğine şaştılar da kafirler... Bu bir sihirbazdır, yalancıdır dediler. İlahları bir tek ilah mı kılmış? Bu gerçekten şaşılacak bir şey, çok tuhaf. İçlerinden ileri gelenler fırladılar ve dediler ki, İlahlarınız üzerinde sabır ve sebat edin. Bu gerçekten arzu edilen bir murad. Biz bunu başka bir dinde işitmedik. Bu mutlaka bir uydurmadır. Kur'an aramızdan ona mı indirilmiş dediler. Doğrusu onlar benim Kur'an'ımdan bir kuşku içindeler. Ve doğrusu onlar henüz azabımı tatmadılar. Yoksa sana o Kur'an'ı veren çok güçlü ve ihsan sahibi Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Yoksa bütün o göklerin, yerin ve aralarındakilerin mülkü onların mı? Öyleyse bütün imkanlarını seferber ederek yükselsinler de görelim. Onlar burada çeşitli partilerden, gruplardan bozguna uğramış bir ordudur. Onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi ve saltanat sahibi Firavun da yalanlamışlardı. Semud kavmi, Lut kavmi ve Eykeliler, şu ayıp kavmi de yalanlamışlardı. İşte o çeşitli partiler bunlardır. Hepsi de gönderilen peygamberleri yalanladılar da azabım böyle hak oldu. Onlar da bir tek haykırışa bakıyorlar. Öyle ki onun gecikmesi de yoktur. Bir de ey Rabbimiz hesap gününden önce bizim azaptan payımızı acele ver dediler. Şimdi sen onların dediklerine sabret de. Kuvvetli kulumuz Davud'u hatırla. Çünkü o zikir ve tesbihle bize yönelmişti. Biz dağları onun emrine vermiştik. Akşam sabah onunla birlikte tesbih ederlerdi. Kuşları da toplu olarak onun emrine vermiştik. Hepsi de ona uyarak zikir ve tesbih ederlerdi. Biz onun mülkünü kuvvetlendirmiş ve kendisine hikmet ve hakkı batıldan ayırt etme kabiliyeti vermiştik. Bir de davacıların kıssası geldi mi sana? Hani surdan aşarak mihraba ulaşmışlardı. Davud'un yanına giriverdiler de onlardan telaşe düştü. Ona korkma dediler. Biz iki davacıyız. Birimiz birimize haksızlık ettik. Şimdi sen aramızda hakla hüküm ver ve aşırı gitme de bizi doğru yolun ortasına çıkar. Biri işte bu benim kardeşim, onun 99 dişi koyunu var, benimse bir tek dişi koyunum var. Böyleyken onu da bana ver dedi ve tartışmada beni yendi diye anlattı. Davut dedi ki doğrusu senin bir koyununu kendi koyunlarına katmak istemesiyle sana zulmetmiştir. Gerçekten bir cemiyette yaşayanların çoğu mutlaka birbirlerine haksızlık ediyorlar. Ancak iman edip de salih amel işleyenler başka ama onlar da pek az. Davud bizim kendisini imtihan ettiğimizi sanmıştı. Hemen Rabbinden mağfiret diledi, rükû ederek yere kapandı, tevbe ile Allah'a yöneldi. Biz de o zannettiği şeyi kendisine bağışladık. Şüphesiz yanımızda onun bir yakınlığı ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Davud! Gerçekten biz seni, Yeryüzünde bir halife yaptık. Artık insanlar arasında hak ile hüküm ver. Keyfe arzuya uyma ki seni Allah yolundan saptırmasın. Çünkü Allah yolundan sapanlar hesap gününü unuttukları için kendilerine çok şiddetli bir azap vardır. Hem o göğü yeri ve aralarındakileri biz boşuna yaratmadık. O kafirlerin zanlıdır. Onun için vay ateşe girecek olan kafirlerin haline. Yoksa iman edip tesalih amel işleyenleri biz, o yeryüzündeki bozguncular gibi yapar mıyız? Yoksa o takva sahiplerini azgın günahkarlar gibi yapar mıyız? Bu sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır ki, İnsanlar onun ayetlerini düşünsünler ve temiz akıl sahipleri ibret alsınlar. Bir de Davud'a Süleyman'ı bahsettik. Süleyman ne güzel kuldu. Çünkü o seslice tesbih edip Allah'a yönelirdi. Hani kendisine bir zaman akşamüstü iyi cins ve rahvan atlar gösterilmişti. Ben dedi at sevgisini Rabbimi anmaktan ötürü tercih ettim. Nihayet atlar perdenin arkasına gizlendi. Getirin onları bana dedi ve artık onların bacaklarını, boyunlarını silmeye başladı. Andolsun ki Süleyman'ı imtihan da ettik ve tahtının üzerine bir ceset bıraktık. Sonra tekrar tövbe ile önceki haline döndü. Bir takım şeytanların kurdukları ihtilal yüzünden nüfuzunu kaybetmiş, tahtının üzerinde kuvvetsiz bir ceset halinde kalmıştı. Süleyman ey Rabbim beni bağışla ve bana öyle bir mülk ihsan et ki ardımdan hiç kimseye yaraşmasın. Şüphesiz bütün dilekleri veren sensin dedi. Bunun üzerine biz rüzgarı onun emrine verdik. Onun emriyle istediği yere yumuşacık akardı. Dalgıç ve yapı ustası şeytanları da. Ve daha diğerlerini de zincirlerle bağlı olarak onun emrine verdik. İşte bu bizim ihsanımızdır. Artık sen dilersen, başkalarına ver veya verme. Bundan hesaba çekilmeyeceksin dedik. Şüphesiz ki ona huzurumuzda bir yakınlık ve güzel bir makam vardır. Kulumuz Eyyub'u dağın. Bir zaman o Rabbine şöyle nida etmişti. Meşekkat ve acı ile bana şeytan dokundu. Biz ona ''Ayağını yere vur. İşte sana yıkanılacak ve içilecek soğuk bir su'' dedik. Ve ona bütün ailesini ve beraberlerinde bir mislini daha tarafımızdan bir rahmet olarak bahşettik ki, akıl sahipleri için bir ibret olsun. Bir de dedik ki, eline bir demet al da onunla eşine vur.'' yemininde durmamazlık etme. Doğrusu biz onu sabırlı bulduk. O ne güzel kul. O hakikaten daima Allah'a yönelmektedir. Kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da an. Onlar eller ve gözler sahipleriydiler. Çünkü biz onları temiz bir hasletle halis yurt ahiret düşüncesine ermiş, has kullarımızdan kılmışızdır. Çünkü onlar nezdimizde seçilmiş en hayırlı kimselerdendir. İsmail'i, Elyasay'ı, Zülkifli dağın, hepsi de en hayırlı kimselerdendir. İşte bu bir öğüttür. Şüphesiz korunan müttakiler için herhalde güzel bir istikbal, güzel bir dönüş yeri vardır. Bütün kapıları kendilerine açılmış olan adn cennetleri vardır. İçlerine kurularak orada birçok yemişle bambaşka bir içki isteyeceklerdir. Yanlarında da bakışları yalnız kocalarına dönük hep aynı yaşta dilberler vardır. O hesap günü için size vaat edilen işte budur. İşte bu bizim rızkımız. Muhakkak ki ona hiç tükenmek yoktur. Bu böyledir. Şüphesiz azgınlar içinde fena bir gelecek vardır. Cehennem. Ona yaslanacaklar. Fakat o ne çirkin döşektir. İşte artık tatsınlar onu ki o kaynar su ve irindir. Ve o şekilden çifter çifter tadacakları diğer acılar da vardır. İşte şunlar da sizin peşinize düşenlerdir. Onlara merhaba yok. Çünkü onlar cehenneme salınıyorlar. Arkadan gelenler öncekilere derler ki, Hayır, asıl size merhaba yok. Çünkü cehennemi bize siz takdim ettiniz. Bakın o ne kötü yatak. Ey Rabbimiz! Bize bunu takdim edenin, Ateşteki azabını kat kat arttır derler. Bir de derler ki, Kötülerden saydığımız bir takım adamları, Fakir müminleri niye göremiyoruz? Onları eğlence yerine tutmuştuk. Yoksa bu gözler onlardan kaydı mı? Şüphesiz ki bu haktır. Ateş ehlinin birbiriyle tartışması muhakkak olacaktır. De ki, ben ancak korkuyu haber veren bir peygamberim. O tek ve kahredici olan Allah'tan başka Tanrı da yoktur. O göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. O çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. De ki, bu bir büyük haberdir. Siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Münakaşa ederlerken benim melekler yüksek topluluğuna ait ne bilgim olabilirdi? Ancak ben açıktan açığa korkutmakla görevli olduğum için o bilgi bana vahyediliyor. Hani Rabbin meleklere demişti ki ben çamurdan bir insan yaratmaktayım. Onu tesviye edip düzeltip de ruhumdan ona üfledim mi derhal ona secdeye kapanın. Bunun üzerine meleklerin hepsi toptan secde ettiler. Yalnız iblis etmedi, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu. Allah, ey iblis, o benim kudretimle yarattığıma secde etmene ne engel oldu? Kibirlenmek mi istedin, yoksa yüksek derecelerde bulunanlardan mı oldun dedi. İblis dedi ki, ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın onu ise çamurdan yarattın. Allah hemen çık oradan. Artık sen kovuldun ve elbette lanetim ceza gününe kadar senin üzerindedir buyurdu. İblis yarat o halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver dedi. Allah haydi belirli bir vakte kadar mühlet verilenlerdensin buyurdu. İblis öyleyse İzzet ve şerefine yemin ederim ki Ben onların hepsini Mutlaka aldatır saptırırım Ancak içlerinden ihlasla seçilmiş Has kulların müstesna dedi Allah buyurdu ki O doğru Ben hep doğruyu Söylerim Andolsun ki cehennemi mutlaka Senden ve onların sana Uyanlarından topunuzdan Tıka basa dolduracağım Ey Muhammed de ki ben o Kur'an'a karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben kendiliğimden bir şey de teklif etmiyorum. O Kur'an bütün alemler için bir zikir, bir öğüttür. Herhalde onun haberini bir zaman sonra bileceksiniz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu kitabın indirilişi, Aziz ve hakim olan Allah tarafındandır. Emin ol biz sana kitabı hakıyla indirdik. Onun için dini yalnız kendisine halis kılarak Allah'a ibadet ve kulluk et. İyi bil ki halis din ancak Allah'ındır. Ondan başka bir takım dostlar tutanlar da şöyle demektedirler. Biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz. Şüphe yok ki Allah onların aralarında ihtilaf edip durdukları şeyde hükmünü verecektir. Herhalde yalancı ve nankör olan kimseyi Allah doğru yola çıkarmaz. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi elbette yaratacağından diriyeceğini seçecekti. Ama o bundan münezzehtir. O tek ve kahredici olan Allah'tır. O gökleri ve yeri, Hakla yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıyor. Gündüzü de gecenin üstüne sarıyor. Güneşi ve ayı emrine amade kılmış. Her biri belli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İyi bil ki çok güçlü ve çok bağışlayıcı olan ancak O'dur. O sizi bir nefisten yarattı. Hem sonra O'nun eşini de O'ndan var etti. Sizin için yumuşak başlı hayvanlardan sekiz çift indirdi. Sizi analarınızın karınlarında üç karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa yaratıp duruyor. İşte Rabbiniz Allah odur. Mülk O'nundur. Ondan başka Tanrı yoktur. O halde nasıl haktan çevrilirsiniz? Eğer inkar ederseniz şüphe yok ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Bununla beraber kulları hesabına küfre razı olmaz. Eğer şükrederseniz, sizin hesabınıza ona razı olur. Hiçbir günahkar da diğerinin günahını çekecek değildir. Sonra dönüşünüz Rabbiniz'edir. O vakit, O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir. Çünkü O, bütün kalplerin özünü bilir. İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman... ...bütün gönlünü vererek Rabbine dua eder. Sonra kendisine tarafından bir nimet lütfettiği zaman da, ...önceden ona dua ettiği hali unutur da, ...yolundan sapıtmak için Allah'a ortaklar koşmaya başlar. Ey Muhammed ki, ...küfrünle biraz zevk et. Çünkü sen o ateşliklerdensin. Yoksa o gece saatlerinde kalkan... Secdeye kapanıp kıyama durarak daima vazifesini yapan, ahireti hesaba katan ve Rabbinin rahmetini uman kimse gibi olur mu? De ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ancak temiz akıl sahibi olanlar anlar. Ey Muhammed! Tarafımdan söyle, ey iman eden kullarım, Rabbinizden korkun. Bu dünyada güzellik yapanlara bir güzellik vardır. Allah'ın yeryüzü geniştir. Ancak sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. De ki, bana dini sadece kendisine halis kılarak Allah'a ibadet etmem emredildi. Hem O'nun birliğine teslim olan Müslümanların ilki olmam da bana emredildi. De ki, eğer Rabbime isyan edersem, Büyük bir günün azabından korkarım. De ki, ben dinimi kendisine halis kılarak yalnız Allah'a kulluk ederim. Siz de ondan başka dilediğinize kul olun. De ki, asıl hüsrana düşenler, kıyamet günü kendilerine ve mensuplarına ziyan edenlerdir. Evet işte asıl açık hüsran budur. Onların üstlerinde ateşten tabakalar, altlarında yine ateşten tabakalar vardır. İşte Allah kullarını bundan korkutuyor. Ey kullarım benden korkun diyor. Tağut'tan ona kulluk etmekten kaçınıp da tam gönülle Allah'a yönelenlere gelince müjde onlaradır. Haydi müjdele kullarımı. O kullarımı ki onlar sözü dinlerler. Sonra da en güzeline uyarlar. İşte onlar Allah'ın kendilerine hidayet verdiği kimselerdir. İşte temiz akıllılar da onlardır. Ya üzerine azap kelimesi hak olmuş kimse de mi böyledir? Artık o ateşteki kimseyi sen mi çıkaracaksın? Fakat o Rablerine sığınarak korunanlar için altlarından ırmaklar akan, üzerlerinde şehnişinler yapılmış, şehnişinli balkonlu köşkler vardır. Bu Allah'ın vadidir. Allah vadinden caymaz. Allah'ın gökten bir su indirip de onu bir yoluyla yeryüzündeki menbaalara koyduğunu görmedin mi? Sonra onunla türlü renklerde bir ekin çıkarır. Sonra onun olgunlaşıp sarardığını görürsün. Sonra da onu bir çöpe çevirir. Elbette bunda temiz akıllılar için bir ihtar vardır. Allah kimin bağrını İslam'a açmışsa işte o, Rabbinden bir nur üzerinde değil midir? Artık Allah'ın zikri hususunda kalpleri katılaşmış olanların vay haline. İşte bunlar apaçık bir sapıklık içindedirler. Allah kelamın en güzelini ikizli, ahenkli bir kitap olarak indirdi. Ondan Rablerine saygısı olanların derileri ürperir. Sonra derileri de, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu, Allah'ın rehberidir. Allah, onunla dilediğini doğru yola çıkarır. Her kimi de Allah şaşırtırsa, artık ona doğru yolu gösterecek yoktur. O halde, kıyamet günü zalimlere, tadın bakalım, kazanıp durduklarınızı denilirken, o kötü azaptan yüzüyle korunacak kimse ne olur? O, o, elleri boynuna bağlı olarak cehenneme atılacağından, yüzüyle kendisini ateşten korumaya çalışır. Onlardan öncekiler de, yalanladılar da, kendilerine hatırlarına gelmez yönden azap geliverdi. Allah onlara dünya hayatında zilleti tattırdı. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Yemin ederim ki, bu Kur'an'da insanlar için her türlüsünden temsil getirdik. Gerek ki iyi düşünsünler. Pürüzsüz Arapça bir Kur'an indirdik ki Allah'ın azabından korunsunlar. Allah şöyle bir misal vermiştir. Bir adam ve bir takım ortakları var. Hırçın hırçın çekişip duruyorlar. Bir de yalnız bir kişiye bağlı selamet içinde olan bir adam var. Bu ikisinin hali hiçbir olur mu? Hamd Allah'ındır. Fakat pek çokları bilmezler. Sen elbette öleceksin. Onlar da elbette öleceklerdir. Sonra siz muhakkak kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda birbirinizden davacı olacaksınız.